Son albümüm aynı heves aynı Rüya karam kısım kağıt kalem Yeter bu gördü bana Hükümde giydim yargısız önümde hep ön yargınız Geride geldi beyinler cahille yok bir şansımız Bu yüzden sustum oturdum dedim Öfkeyle kalkan hep bir zararla da oturur Bu yüzden de durdum sessizce plan kurdum Mutluyum artık karanlıkta bulun Buldum artık beden mezarlık artık. artık Artık kalan atıklardan Ailemle bir ev yaptık Nasıl mı? sorma bana hayal kuran çocuklardık Hayal gücüm yeter biz mezardan Huzur çıkardık Yanımda yok ve dosta inancım yok omuzlarda onca büyük varken orada dosta yer yok dost çıkarcı dost piyancı dost pirancı tek bir dost mezarda diğerleri iyi niyetten faydalandı yine belalı bu başlara düştü ne yaptım hayat yine bana küstü yine belalı bu başlara düştü düşürdü hayat yine iş başa düştü yine belalı bu başlara düştü ne yaptım hayat yine bana küstü yine belalı bu başlara Düştü, düşürdü hayat yine iş başa düştü Tam düzeldi dedim, yıkıldı dağlarım bir sır verim Gecemde ağlarım Takma kafana bu da gelir Diğerleri gibi de gider Duygusal taraflarım var Yakında o da biter Altan al dedikçe dediklerim Bende kaldı konuşmadım Canım yandı Sen konuştun dilin yandı Özgüvenli sorun kat dilimle barışmadı Yalanlarına alışmadım Savaşlarına karışmadım Sen sen öryanı Yaz noktalarını ben koyarım Sen istediğin kadar Çiz resimlerini ben boyarım Ateşlerinle gel alevlerinle gel Dokunmaz cehennemim Ben aslında kömürüm Arasıyım. Kelepçe gören bir çift bile küt oldum Her gün tadımlık bu nefretim bu yüzden kinle doldum Kin ve tatlı tuz yok bu yüzden bir kilit buldum Tek taraflı yansın diye dilime kilit vurdum